kitabından حسال عقیدی چبن سیلف حصال عقید سرسرہ دوا میں درس وہ درسدہ دردنجنج اصل bara dostluk ve düşmanlık و دشمن المالا Bu بچ terim selef Salih'in akidesi kitaplarında böyle geçer. Dostluk ve düşmanlık. Bundan önce 7 tane ders yaptık bu konuda. Bugün 8. dersteyiz. Vala vel bara. Muwalat ve muadad. Dostluk ve düşmanlık. Bunun tanımını işledik. E çeşitlerini eee yaptık. Hükmünü bildik, ondan sonra insanlar kaç çeşittir bunda, olardan nasıl yaparız? Onları da açıkladık, dedik mutlak dost olmak kimlerdir? Müminlerdir. Mutlak düşmanınız kimlerdir? Kafirlerdir. Üçüncü kısım ortada kalanlardır. Çifir. seviyesine gelmemiş İslam dairesindedir ama günahkardır. Bunları ne yaparız? Günahlarını buğz ederiz, imanlarını severiz, muhalat yaparız, dost ederiz. Ama bu da üçüncü kısımdır. Şimdi iki kısmımız kaldı ondan sonra bu ders biter inşallah. Birinci dostluk ve düşmanın ne gerektirir bir müslüman üzerine ne yapacak ki bu dostluğunu düşmanlığını ispat edecek birinci dostluğu ispat etmek ikinci düşmanı ispat etmek düşmanlığı ispat etmek yani muvalet dediğimiz dostluk müminler için din için Allah için nasıl ispat ederiz bunu gündü hayatta onu göreceğiz ikinci de nasıl ilan ederiz biz Allah'ı sevmeyeni Allah'a tapmayanı Allah'ın dininden olmayanı ona nasıl düşmanlık yaparız nasıl bunun cereyidlerini yerine getiririz bunu açıklayacağız ondan sonra inşallah bu ders biter. Şimdi ehli sünnete göre ehli sünnet ve'l cemaate göre dostluk dedik nedir? Dostluk ilan etmektir. Neyi ilan ediyoruz? Allah'ın dinini dost olarak ilan ediyoruz. Allah'ın dini bizim dinimizdir. Onu üstleniyoruz. Bunun yanında o dini taşıyanlar bizim dostumuzdur. O dini üstlenenler, yaşayanlar bizim dostumuzdur. Bu akideyi canlandırmak için gerekleri var. O gerekleri de Ehli Sünnet Birçok gerek var ama biz bu kitapta 7 taneeye ayırmış muallif ama 7 tane değil 7 tane şeyin altındadır yani ana çizgileriyle bunu bazı alemler 8de yapabilir on da yapabilir ama ana çizgileriyle 7di yapmış muif bu hepsini kap kapsıyor 7 tane meseleyi ortaya koysan sen hakkıyla müminsin demek için Kime benzemişsin? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kime benzemişsin? Hazreti Ebubekır Siddiqa. Kime benzemişsin? Hazreti Ümer'e. Kime benzemişsin? وَسَائِرْ Bütün صحابے'e. Bütün tabi'in etba-u tabi'in böyük imamlara hakiki gerçek evliyaullah musulmanlara benzemek için bu yedi teneyi bir mümin yerine getirmesi lazım. Bu yedi tene yedi meseleyi yerine getirdi ve ہم سنپسر دیر دے مخچی دردر آئی değil Neylendir? Kabul ettikten sonra onu ortaya koyacaksın. Ortaya koymadıkça inancını senin dinin terazide geçerli değil. Kıyamet gününde mizan var biliyorsunuz. O terazide miskali zerre tartar. O terazide senin amelin salih değilse hiçbirisi kabul olmaz. O zaman senin sonucun ne olur? Ateş olur. ak اللہ için چمس والا ve چھوڑ نا جاہیل اما یہ yüzleri بایا olur ehl sünnetin. Neden ehli i sünnetin yüz olur? Çünkü ehli sünnette iman kavuldür, ameldir. Diğer fırkalar, iman sadece kalptedir. Amel etmesen de kurtarmışsın. Bize göre onlar cehenneme gider. Kim kurtarır? ehl sünnet. i̇bn Abbas da bunu böyle açıklıyor. Ehl-i sünnet olmayan bütün fırkalar nedir? Ehl-i Onu içi Abbas tür Ehli sünnetin yüzü ak olur. Ehli bid'atın yüzü simsiyah olur. Evet. Şimdi bu 7 ana çizgiyi arkadaşlar hatta not alalım. Günlük hayatımıza geçirelim. Bunu okuyacağız. Dersimizdeki yere kardeş, Eyüp kardeş okuyacak. Siz de kitaptan takip edenler ederler. Ondan sonra teker teker açıyorlarız. Ehli sünnetler cevap Allah için dostluğun bir takım gereklerinin ve hukukunun olduğu görüşündedir. Bir Müslümanın Müslümanlığının ve imanının tam olabilmesi, şirke ve küfre düşmekten kurtulabilmesi için gerekleri ve hukuku yerine getirmesi gerekir. Bunların bazıları şunlardır. Birincisi küfür diyarından Müslümanların diyarına hicret etmek. Zayıflar ve meşru sebeplerden dolayı hicrete güçleri yetmeyenler bunlardan istisna edilir. Evet. Şimdi Gerekler nelerdir? Dedik yedi tanedir. Burada metinde çok güzel bir şey söyledi. Diyor ki imanın, İslam'ın mükemmel olmak için bu yedi meseleyi yerine getireceksin. Bir de neden? Çifir ve şirke düşmemek için. Demek ki bunların bu yedi mesele niye önemlidir? Çünkü bunları yapmasan şirke, şifre düşmek zorundasın. Onun için dinin esesidir. Onun için burada 5 asas koyulmuştur. Bütün ehl-i sünnet akide çitaplarını atsan ve la vel bara en baştadır. Çünkü la ilahe illallah'ın cereydir. Dedik la ilahe illallah cereydir. Allah'tan başka hak ilah yoktur. gerisi nedir? Batıldır. Demek ki Allah'ın dininden başka din yoktur. Allah'ın emrinden başka emir yoktur. Allah'ın yasağından başka yasak yoktur bize. Demek ki biz o yasakların önünde duracağız, o amirleri işleyeceğiz. Ve la ve burada buna gerekirdi. nedir? Hicret. Hicret nedir arkadaşlar? Hicret diyarül küfr'dan diyarül İslam. Nedir? Kafir toplumdan Müslüman toplumuna gitmek nedir hicrettir. Hicret İslam'ın birinci tarihinde oldu mu? Oldu. Kaç tane hicret oldu? Bir Habeşe'ye gittiler. Mustaz'aflar, güçsüzler, Mekke'nin, müşriklerin zorunlu, işkencelerine dayanmayanlar hicret ettiler. Hatta bu hicret de ki hicrettir. Ki sefer oldu. Yani döndüler sahabeler, bir de bir Kıçı Parti gitti. Sonuçta bir hicret diyelim buna. Ondan sonra ana hicret nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hicretidir. Resulullah Allah'ın emriyle izin verildi. Neye? Müminler Mekke'den devleti kurmaya Medine'ye. Resulullah Akabe Bey'esinden Mekke'deyken hicretten bir buçuk sene önce bey'at aldı. Sonra ehl Medine'den bey'at aldı. Ben gelsem beni savunur musunuz? Savunuruz, bu dini de üstleniriz. Ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ye içimi gönderdi, Medine'ye. Mus'ab ibn-i Umeyr radıyallahu anh'u Resulullah'ın ilk elçisidir. Gönderdi, Medine ehli İslam oldular, İslamiyet'e girdiler. Ondan sonra Resulullah hicret etti. Resulullah'tan önce ve sonra da hicret edenler vardır. Ama en son Resulullah genelde hicret etti. Ondan sonra ne oldu? Saflar ayrıldı. Müslümanlardan çifrin safı ayrıldı. Müslümanlar Mekke'de, eee Medine'de, cahirler Mekke'de. Saflar ayrıldı. İşte bu nedir? Hicrettir. Ana hicret. Diyarül küfrdan diyarül İslam'a. Bu hicret şer'ittir. Eyidir bugün de biz ne yapalım? Bugün de bizim diyarlarımız nedir? Musulman diyarıdır. Nerede İslamiyet girmişse kıyamata kadar o Müslüman diyarı kalır. Yerine göre ismen, yerine göre resmen. İsmen demek nedir? Adı Musulman diyarıdır yani elimizden çıkmış. Neresi gibi? Endülüs gibi. Endülüs'te biliyorsunuz bugün de Endülüs, İspanya, Portugal, Bunlar da 500 sene İslam devleti hükmetmiş. 500 seneden sonra elimizden çıkmış, hem resmen çıkmıştır. Yani orada Müslümanlar kalmamış. Kalmışsalar da Mustazabdılar. Hüküm kimin eline gitmiş Cavurların eline gitmiş Hristiyanların eline geçmiş. O zaman o ismen bizim kalmış, o bizim bütün her Müslümanın boynunun borcudur orayı cer almaya. Yapamıyoruz. Ama gönlümüzde bunu yapmamız lazım. O da nedir? İmanın en zayıf noktasıdır. Resulullah'ın dediği için. Bir de ne var? Diyar-ı muslimin, musulman diyarı ne olur? Kafirler, yani hıristiyanlar, yen yani dinsizler, eskiden yokuydu, Osmanlı devletinden sonra da bu, bu paydah etti. Ne oldu? Bunlar devleti ele geçirirler. Musulman devletlerinin. Ki tarihte de bu var. Osmanlı devleti çöktükten sonra ne oldu? Bütün İslam devletinde dinsizlik hakim oldu. Yani dinle devleti birbirinden ayrıldılar. Eskide şeriat hükmediyordu. Ne oldu? Şeriat bitti. Ne oldu? Kendi insanın koyduğu düzenden hükmediyorlar. Bu nedir? Dinin karşı bir şeydir. Bunun hükmü nedir? Bu alimler diyorlar diyar-ül muslimin kalır bu. Neden? Çünkü halkı musulmandır. Bu geçici olarak nedir? Geçici olarak kafirlerin eline geçen musulman diyarıdır. O geçicilik bir sene sürer, 10 sene sürer, 50 sene sürer, yüz sene sürer. O indallattadır. Ne kadar o ehli diyar hakiki Müslüman olsolar o kadar çabuk gelir. Bu Allah'ın sünnetidir. Celi döner ülkeleri. Ne kadar hakiki Müslüman olmasak o kadar uzar. Bu kaydedir Allah'ın kavminde bir sünnetidir. Onun için bugün de bizim diyarlarımız Diyarül İslam'dır. Ama neyle? Toplumun Müslümanlığı Toplum Müslüman ise toplumda 5 vakit namaz kılınıyorsa bu bu konudan Müslüman diyarıdır. Ama ne konuda Müslüman diyarı değil? Şeriat konusunda, hüküm, hüküm konusunda Müslüman diyarı değil. Yani oranın valisi bizim üzerimize itaati vacip değil. Ama biz Müslüman diyarında yaşarsak Müslüman gibi yaşamamız lazım. Ama ben bir küfür düğarında yaşıyorum. Bana çifir şert koşuyor. İşte sen namazını eşker kılamazsın. Bilmem ne yapamazsın. İslami dini şiairi açığa yapamazsın. Bu ne olur burada? Bu diyar-ül küfürdür. Yapamıyoruz. Ama bugün de bazı Avrupa ülkelerinde musulmanlar daha serbesttir Müslüman ülkelerinden. Bu da bir çetrefil. Ama Fazla bir setrefil değil. Alimler diyorlar ki o diyarul küfürdür. Neden? asası kafir memleketidir. Asas kafir memleketidir. Ama bura geçici olarak kafirler yönetimele ele Bir gün olur Müslüman devletinde devletlerinde ne olur? Şeriat hükmedir. Bunu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haber vermiş. Önce ne demiş olur? Nübuvvet üzerine ha? hadiste geçtiği gibi sahih hadiste منہاجن نبووا نبووا چار راشد خلی فلر اتھنا اون سورا عدالت لل چل او باز عالم گورا ایم ولیم گورا یہ tarih koymak doğru değil Ondan sonra ne olur ظلم olur zulumda yani bir noktası yoktur siyah bayaz. İç içedir. Bazen zulüm oluyor, bazen 10 sene iyi oluyor, 50 sene iyi oluyor, bir de zulüm geliyor. Ondan sonra kahri olur. Kahri de Allahu Alem en baş gösterdiği ne zamandır? Osmanlı'nın son dönemi, yende Osmanlı'dan sonraki dönemlerdir. İhtilal dönemi. Yani resmen kafir gelmiş, hükmetmiş, yende Askeri dönemlerdir. İslam aleminde Türkiye'de de bir asker devrim oldu. Ondan sonra nerede oldu? Arap aleminde. Misir'de devrimler oldu. Askerler ele geçirdiler. Ne oldu? Zorbalıktan hükmü oldu. İstedikleri dediktir. Şimdi nerede oldu? Şimdi işte Arap Baharı diyorlar yaşıyoruz. Bu da ne demektir Arap Baharı? Bu da Allahu u Alem. Alemlerimiz bugün günde diyorlar ki le buvvetler تحقق ediyor yavaş yavaş ne hazırlanıyoruz biz minhac ün bir de nebevî yönetime doğru dönüş yapacağız bu da nedir 10 sene 20 mi 50 mi 100 mü bunu diyemeyiz bu tarihleri demek en büyük yanlıştır çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve diyor benim bi'setimle kıyametin gelmesi böyledir diyor yani bu ki parmağınla kadar birbirine yakınsa öyledir عرب تیور de ندر یار حالاک başlangıcıdır شہر Demek ki tarih vermek doğru değil. Belki 100 sene sonra nübüvvet başlar. Belki Mehdi 50 sene sonra gelir. Bilemeyiz. Ama tarih vermek hiçbir zaman doğru değil. Onun için biz diyoruz ki başlandı. Eğidir başlandı işi bırakacağız. Hayır. Tam tersine işe koyulacağız. Başlandıysa bu bizim için bir müjdedir. Biz de bu orduda bir asker orarız. Biz de bu taburda bir er olalım. Biz de bu akıntıda olalım. Ne bu akıntının tersine gidelim he? ne de bu akıntıda kuyruk olalım. Tam bu akıntının içinde olacağız. Onun için müminin himmeti ne olur? Yüksek olur. İşte şimdi maksat nedir? Maksat diyar-ül kufurdan diyar-ül hicret etmektir. Hıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıh <gülüyor> Bucun bunu nasıl yaşarız? Bucun bunu nasıl yaşarız? Bucun de mesela bir musulmanın ne işi var Avrupa ülkesinde gidip çalışmaya? Hakiki bir mümin ora gitmez bence. Bence değil. Böyle hiç konuştum. Alimlerimiz öyle diyor. Yani bir mümin sadece çok zarurattan dolayı gider. Alimler diyorlar diyarül küfre Sefer etmek caiz Değil Yani Hristiyan, Yahudi Toplumuna sefer etmek شرعن caیز Değil Ne için cevaz vermişler? Zaruret için Zaruret nedir? Bir ilim yoktur illa o diyarda var Gideceksin Yen yani, Müslüman devlet Bir elçi gönderiyor o devlete Zarurettan dolayı Burada da şart koşmuşlar Şart nedir? Önce o ciden adam, yen yani o ciden talebe dinine iyi bilecek. Orada şüphetler onu alıp götürmeyecek. Dinini savunacak yani ilmi olacaktır. Her sıradan adama caiz görmüyorlar. Evet şimdi bu biz bizim bu dediğimiz belki bizim toplumda biraz garip karşılaşır. Ama ne yapalım ki? Bizim alimlerimiz, kitaplarımız, delillerimiz öyle diyor. Olabilir, Osmanlı da bunu yapmamış. Biz Osmanlı dinine de bağlı değiliz. Değil mi? Biz neye bağlıyız? Minha <gülüyor> cünnubuvve dediğimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tabi'in, etba'u tabi'in dört imama bağlıyız. Evet, Osmanlı da dört imama bağlıyız ama hata da yapabilir. Biz hatalarına dört imamın bile hatası var ise bağlı değiliz. Bize de dört imam böyle öğretti. Demek ki bu din nereden alınır? Birinci toplum, birinci kuşak. Sahabe nasıl yaşamış? Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tacirleri teşvik etmiyordu gitsiler Şam'a. O zaman da illa bilgisi olan. Hatta Resulullah kendisi gönderiyordu. Bir kısmı sahabeyi gönderdi. Neye? Hepsini göndermedi. Uzmanca seçiyordu sahabeleri. Neye gönderdi? Gidin orada Silah yapmayı öğrenin. Oların kılıçları bizden daha formulu, çeliği daha sağlamdır. Savaşta kırılmıyor. Niye? Gidin öğrenin. Yani bir günde mesela gidin uçak yapmayı öğrenin. Niye biz uçak yapamıyoruz? O yapanlar da insan. O zamanda onlar Araplar ceri kalmış. Sahrada onlar medeniyet sahibi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem göndermiş. Ama her adamı göndermemiş. Sonra tacirlere demiş, bak giderken kifir diyarına yanınızda mushaf götürmeyin. Kur'an-ı götürmeyin. Ya saklamış. Neden? Alır, bir çafirin eline girer, ihanet eder, atar onu. Sen sebep oldun, Allah'ın kelamına ihanet. Demek ki zaruratta gidilir. Böyle Ben gidip çalışıyorum. Ya burada çalışırım. Bir vakit yemek yerim. Gidip oranın ben ne yapayım Avrupa'nın? Çünkü orada bir akıntı var. Ne kadar sen sağlam bir Müslüman o akıntı seni ne yapar? Alır götürür. İmkanı yoktur o akıntı akıntının önünde duracaksın. Onun için görüyoruz Avrupa'da yaşayanları kendisine mukayet olabiliyor. Ne kadar oluyorsa da oluyor elhamdülillah. Mu, musulman. neyse altyapısı var. Ama çocuğuna Olamıyor. Torununa hiç olamıyor. Zaten bizim İraklılar e, iltica kabul ederken Avrupa ülkelerinde orada birleşikten birleşik vasıtasıyla gidiyorlar. Orada görüşme yaparken diyorlar biz sizi istemiyoruz. Çocuklarınızı istemiyoruz. Bizim umidimiz sizin torunlarınızdadır. Siz çocuklarınızı etkileyebilirsiniz. Ama torunlarınızı etkileyemezsiniz. Çünkü torun burada büyür. Buranın adetini alır. Oların önderleri içindir Şeytan. Yolun en kralını öğretir olara. Cehenneme giden yolun kaç tane yolu var? Bir çürü yolu var. Ama en kral yolu o tabanıdır. Şeytana uydun hemen seni jet hesabında gönderir olara. Dikkat edileceksin. Onun için bizim işimiz yoktur küfür diyarında. İlla zarurettan bir tane hastadır Orada ilacı var. İhtiyaç kaderi gider gelir. Onun için bir mümin vel yerine getirmek için ne yapacak? Kifir diyarından mümin diyarına geçecek. Müminlerin diyarında da bu hicret var. Ben bir ülkede yaşıyorum. Bazı şehir fasıklerin çokunluğundadır. Ben ne işim var o şehirde? Giderim hangi şehirde? Musulmandır, daha dindardır, o şehirde yaşarım. Aynen şehirde semtler var. Bu da hicrete dahildir. Niye ben gideyim o fasıkların, facirlerin, içkicilerin, açık saçıkların semtinde oturayım? Giderim, kendime göre bir Anadolu, bir muhafazakar, dindar bir semte otururum. Bu da hicrettir, bu da ibadettir, senin niyetine göredir. Ama bundan istisna olan kimlerdir? Kalem yazmaz üzerlerine mustazaflar. Hatta Mecce'de mustazaflar Resulullah'tan sonra hicret edemediler. Edemiyorlar. Gidemiyordular. Allah Teala onları affetti. Çünkü maziretleri var. İslam dininde her maziret kabul olunur. Yani maziret, şer'i maziretler pardon kabul olunur. Şeriat onu kabul görmüştür. Namaz bile maziretin oldu ayakta değil oturarak kılarsın. Oturarak değil uzanarak kılarsın. Maziretin oldu hiç hastasın. Gözünle kılarsın. Yeter ki maziret kabuldür. En zor durumda haram bile haram. Mesela danuz eti haramdır. Ama acından öleceksin. Sadece danuz eti var. Şeriat izin vermişsene Yaşadığın kaderi bir parça yiyecek ölmeyeceksin. İçki. Bir, bir yurdum içecek için ölmeyecek kadar bazında bir şey ittikanda o kadar zarurette eğer başka bir içecek yok işte halal bir şey. Bu zaruretler nedir? Onun için hicret edemeyen 13 arkadaşlar birinci ana meselet nedir? Hicret meselesidir. Bir de hicret mekan, ana olarak mekandır. Ama şambolik olarak onların adetlerini, ürfularını da hicret edeceğiz. O da önemlidir. Yani ben musulmanıysam niye musulmanlar gibi giyinmiyorum? Musulmanlara benzemem lazım. Onların elbiselerini, adetlerini hicret edelim. Olmaz birden ödeyesin ben musulmanım onlar gibi giyinmiyorum. Hicret edeceğiz Musulmanım onlar gibi devreniyorum. Musulmanım görüntüsü olarak gibidir. Musulman, Musulmana benzeyecek. Musulmana benzemek de değil ki illa bizim burada Musulmanlar sarık cübbe giriyorlar. Yani öyle bir kılıfta, yani o, o İslamiyettir. Hayır. İslamiyette biz dedik, başka derslerde de anlattık, elbise diye bir şey yoktur İslamiyette. Ne var? Elbisenin ölçüsü var. dar olmayacak, kısa olacak renkte de tap, tam kırmızı olmayacak gerisi İslam illa sen enteri girersin illa ki şervar girersin yoktur pantorun gir ama dar pantorun gir mi olur gibi çeket gir bir mahsulü yoktur ha diyorsun ben daha ehli koyayım palto gir, palto gibi cübbe girerim daha insanı avretini sitreder daha muhteşemdir bir mahsulü yoktur Ama her şey falto girsin bunu diyemez Her şey cübbe girsin, her şey sarık girsin bunu diyemezsin. Çünkü İslamiyet öyle bir şey getirmemiş. Çünkü sünnet biliyoruz biz bir kısım emirdir, bir kısım müstehaptır, bir kısım adet gereğidir. Sarık da sünnette adet gereğidir. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sarığı teşvik etmemiş. Ama o toplumda o zaman sarık varmış, sarık girmiş. Ben Resulullah'a uyum diye sarık taksam, ecrim var. Ama her çeşe sarık takın desem, yanlış yaparım. Ama her çeşe sakal koyun diyebilirim. Neden? Çünkü Resulullah sakali emretmiştir. Her çeşe paçasını kısaltsın diyebilirim. Çünkü Resulullah emretmiştir. Ama Resulullah o zamanda sıcaktır. Camide Önle Çindi saatlerinde burada düğmelerini, yakalarını düğmelerini açarmışlar. Göz böyle dışarı çıkarmış sıcaktan. Böyle havalansılar. Arabistan'a giden bunu bilir. Ama Resulullah emretmemiş her şey böyle yapsın. bugün de ben her şey böyle yapsın sıcak zamanda desek yanlış olur. Ama ben bazen öyle yapsam Resulullah benzemek için bir mahsuru yoktu. Ama bunu emir yerine getiremem. Emir nedir? Resulullah'ın emrettiğidir. Evet. İşte bu hicret meselesidir arkadaşlar. Bu hicret meselesini bilmemiz lazım. Onun için biz İslam Müslüman diyarlarına hicret edeceğiz. Adetlerine urflarına geleceğiz. Ama kafirlerden de uzak olacağız. Bunu yapmadıkça bu aslı yerine getiremeyiz. Yani bir Musulmana böyle baktın. Evet bunun kılıp kıyafeti Musulmandır. Şimdi adam var Sekali de var. Bizim bazı arkadaşlar maalesef sakalları da var ama bakıyorsun ayırt etmiyorsun bunu. He? Popçularla yani rock şarkıcılarla ayırt etmiyorsun. Nereden ayırt etmiyorsun? Sakali var saçı uzun acayip girmiş. Nasıl ayırt edin bunu? Demek ki olmadı. Ölçü yoktur ama bir ölçüsü var. Yani musulman belli etmesi lazım. Şimdi bir tane diğer hocam siz de sakal koyuyorsunuz. Papazlar da sakal koyuyor. Ama bir papazdan bir musulmanın sakalinde bile fark var. Papazlar büyüklerini uzatıyorlar ağızlarına giriyor. Müslümanlar buradan emir olmuşlar, kessiler, dudakları çizgisi dışarı çıksın. Ben onun büyüğüne baksam oradan anlarım musulmandır musulman diye. Fark eder. Bir de yüzündeki nürden fark eder. Muhammedi nür nedir? La ilahe illallah'ın nurudur yüzünde müslümanın. Onun için müslümanlar dikkat etmeleri lazım. İhraç edince kalbı bırakmakla değil, her şeyde insan kılıp kıyafetini normal bir toplumda müminlere benzetsin. Çünkü hatta bu güzel giyim bak hiçbir bakan Avrupa'da dolsun. Hiç gördün mü? E, no, no, e, resmi yerlerde böyle abuk sabuk elbiseler cilsin, hareketler yapsın, yapmazlar. Demek ki her zaman Müslüman olacak? Düzgün olacaktır. Müslümana bu yakışır. Evet. Bu birinci. Çinciye gelelim. Bakalım Çinci şert nedir? İkincisi Müslümanların cemaatine katılmak, onlardan ayrılmamak iyilik ve takvada onlar onlarla yardımlaşmak ve iyiliği emredip kötülükten men etmektir. Evet. Çincisi, Musulman toplumuna inzimam etmek. Nedir? Yani katılmak. Onlardan olmak. Yani Musulmanlardan ayrı kalmayacaksın. Yani o toplumda olacaksın. O çarkın atrafında döneceksin. O akıntıyla olacaksın. Ne kadar sen musulmanların dişine çıksan, sen muhalatı yerine getirmemişsin. Muhalat nedir dedik arkadaşlar? Ha? Dostluk. Ben kimin dostuyum? Ha? Müminlerin. Müminler nasıl yaşıyorsa öyle yaşarım. Ne yapıyorsalar öyle yaparım. Şimdi ben müminlerin dostuyum diyorum. Müminler 5 vakit camide namaz kılmaları lazım. Biz kılmasak ne oluruz? Demek ki dostluğu ilan edemedik. Muminler çalışmaları var. Biz muminlerin yanında olacağız. Demek ki cemaatil muslimin nedir? Yok bir cemaat. Bak yanlış anlaşılmasın. Türkiye'de diyelim bizim yerimizde Müslüman cemaat çoktur. Biz bundan bahsetmiyoruz. Biz genel şemsiyenin altında o da nedir ehl-i sünnet şemsiyeti? Bizde cici cici çoktur. Değil mi? Bu ya harfi var ya, çaycı, benzinci, he? bu ya harfi cemaate mensüptür. Bir şeye mensup olsan oca olur. Onun için Türkiye'de çoktur cemaatler. Ben, biz bir cemata taassup etmeriz. Taassup Ehl-i Sünnet'in şeyinden değil. Biz dedik ki bu cemaatler nedir? Bu cemaatler olmuş Bir vesiledir, hedef için. Hedef nedir? Yaymak için. şey yapabilir miyim yapamam Onun için cemaatler nedir bir جمات bir جماعت ana ہاچم نسل için bu cemaatlere katılmak şarttır ama ben اون var Bir cemaatim var. Herkes bana katılsın, bana katılmayan doğru değil demek da nedir? Yanlıştır. Şeytanın işidir. Rahmanın işi nedir? Evet biz çalışırız. Başkası da çalışır, o da çalışır. Hepimiz birbirimizi tuğla gibi tamamlıyoruz. Nasıl peygamberler birbirlerini tamamlamışlar risalelerini? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescidini yaparçan duvarda Tuğlayla biliyorsunuz böyle ördüler. Bizim tuğlalardan da değil. Kesek derler Çamur tuğladan. Oradan bir tulayı çekiyor. Diyor bu duvar nedir? Mükemmel ama diyorlar bu tula eksiktir biz. yerine koyur. İşte diyor peygamberlerin davetinde ben o tula gibiyim. Demek ki bir müslüman o tula gibi olması lazım. Müslüman cemaatini tamamlaması lazım. Yok Musulman cemaatinin köküne dinamit saların. Ne zaman dinamit atarsın? Ne zaman desen her çeşmene şey bayat etsin. Her çeşmeni şey tanısın. Bizim cemaat doğrudur. Gerisi yanlıştır. Her çeşf şey tamamlıyor. Bugün de Türk Cumhuriyeti'nde ne kadar Musulman cemaati varysa, var ise hepsinin khiri var. Bu adam Musulmandır. La ilahe illallah. İslamiyete bir hizmet ediyorlar. Ha yanlış doğru. Şimdi İslamiyet bir merkezdir. Bunun atrafında bir daire çiz. O merkeze ne kadar yakın olsan o kadar doğursun. Bazı merkeze çok yakındır, bazı merkezden çok uzaktır. Ama sonuçta o İslamiyet bir Musulman la ilahe illallah dediği muhakkak onda bir her var. Anlatabildim mi? İslam aleminde de öyledir. Sadece bizim Türkiye değil. Her yerde bu cemaatçilik çoktur. Bu da nedendir? Doğru bir şeydir. Hayır. Doğru değil. Ama mecburi böyle çalışmalar bir gün olacaktır. Hatta ne gelecek? Asas şeriat devleti kurulacak. Halife gelecektir. Ondan sonra cemaat haram olur. Tek cemaat olur. Müslüman cemaat. Şimdi musulman cemaat olmayınca bizim bu gruplar, çalışmalar Müslüman cemaatini genelde teşkil ediyor. Onun için burada bir cemaati muslimine katılmak iki şıklıdır. Birincisi nedir? Ana en ehli sünnete katılacağız biz. Ehli sünnetin çizgisi. Ehli sünnet kimdir? Sahaba, tabi'in, etbâüt tabi'in 4 imam. Onlardan gelen çizgiyle olduğumuz biz biz cemaat-ı Müslimin'deniz. Yani fıkhımızda, itikadımızda 4 imamın çemberinde döneceğiz. Bu nedir? Cemaat-ı Müslimin'iz. Bu ana çizgisiyle. Tamam. Olar şu anda yoktur. Ama tövrileri elimizdedir. Biz tövride oların cemaatini üstlenelim. Pratikte de vaki hal musulmanların halinde cemaatlerden olalım olara ters düşmeyelim. Şimdi olarda hata var. Şimdi bak bazı arkadaşlar bunu bu ince noktayı fark etmiyor. Olarda hata var. İtikadi hata var. Şirk de var. Bu ayrıdır. he Olardan olmak ayrıdır. Yani şimdi biz cemaati Müslimin deniz ama o şirkleri de var ise bile bizim mükellefliğimiz nedir? Onların kafalarını kesmek değil. Onları ilaç etmaktır. Onun için bizim görevimiz onlara doğruyu anlatmaktır. Yen yani onlar doğruysa bize doğruyu anlatmaktır. Birbirimizi böyle tamamlarız. Ama ben burada çekilsem bir tane hatası var ise onunla görüşmesem ne olur? Bu kimin planıdır? Baş düşmanımız. Zaten onu istedik budur. Cemaati muslimine katılmak dedik. Bir, matat olarak ehl-i sünnet. İki, bugün de musulmanlar İslamiyet için bak İslamiyet için ne çalışıyorsa biz o akıntıdayız. Ama şer'i ölçülerde bazı cemaat şer'i ölçüyü muraat yapmıyor. Hale almıyor, itibar etmiyor. Biz o konuda yokuz olarda. Ama muhakkak onların bir şer'i konuları var. Biz onlardan onlardanız. Mesela bazı cemaat var. Şirki meseleleri var. Bütün de Türkçe'de var. Allah kurusun yani resmen kimse, hiçbir Musulman resmen Allah'a şirk koşmaz. Ama detaylı yollardan şeytan koşturur. Bu Musulmanlarda da bir hüsnü zam besliyoruz. Bilerek yapmıyorlar bunu. Ama cahilliklerinden dolayı detaylı yollardan Zenne diyorlar tevhidtir ama şirk'e düşmüşler. O meselede biz olordan yokuz. Vacibimiz nedir? Onları uyarmak, tatlı dilden onlara anlatmak, tebliğ etmektir. Ama ikinci meselede onların o şirk'e düşen grubun güzel yanları var mı? Var. Mesela Kur'an hafız yetiştirirler diyelim. Biz neyiz? O hafız yetiştirme çalışmalarıyla beraberiz. İşte böyle musulmanlar cemaatiyle birbirimizi tamamlamak zorundayız. Ne zaman halife oldu, şeriat devleti kuruldu? O zaman bu fıkıh değişilir. Bu fıkıh değişilir. Ama asas fıkıh muadette, musulman cemaatini kast ediyor. Musulman cemaati nedir? Halifeyle olacaksın. Hariciler Nedir o zamanda? Hazreti Ali'ye karşı çıkanlar cemaati muslimine karşı çıkmışlar. Onun için katilleri halaldır. Hazreti Ali diyor ki dört sene Suffin savaşında sapsarı olmuştur. Üzü simsiyah olmuştur. Neden? Üzüntüden. Müslüman musulmanı öldürüyor. Ama haricilerden savaş ederken ashabı diyor ki öyle gördük Hazreti Ali bizden önce koşuyordu. Yüzünde nür gibi saçıyordu sevincinden. Neden? Neden? Çünkü Resulullah'ın müjdesini kazanmak istiyor. Resulullah emretmiştir. Biz cemaati musliminden olacağız. Bu halife olduğunda. Ama şu anda şu anda teor olarak biz halifenin cemaati muslimindeniz. İtikadında, amelde, itikatte onlara tabiyiz. Pratik olarak da onlardan, onlara tabi olan yanlış tutan musulmanları da biz dışlamarız. Ama ne yaparız? uyvarız ama davat ederiz ey taraflarıyla uyarız kötü de bu nedir bu geçicidir ne zaman bir güçlü olduk onlar mustazaftılar ehli tevhid güçlüdür onlar mustazaf ise o zaman ağırlık koyabilirler bazı ülkelerde ehli bidat mustazaftır ehli tevhid üstündür fıkıh değişiliyor ülkesine göre işte onun için alimler demişler fık Fetva zamanına, mekanına göre değişilir. Evet. İşte bu da nedir? Onlardan ayrılmayacağız. Onlardan birleşeceğiz. Onlardan emir bilme'ruf ve nahel münkar yapacağız. Emir maruf nedir? Onların Kur'an kursları var. Biz onlara destek veririz. Madem Kur'an öğretiyorlar. Onlar güzel bir iş yapıyorlar. Biz onlardan varız. Kötü işlerinde yokuz. Ne yaparız? Emir bil maruf yaparız. Nehy al münker yaparız. Müslüman cemaatiyle olmak şarttır. 13-ü Ehli Sünnet'te bir kaide var. Halife facir de olsa onunla cihat olunur. Bu bir kaydedir. Bak Emeviler, Abbasiler zamanında hatta Osmanlılar zamanında kimse dememiş, "Ben halife bu günah işledi, ben ondan dolayı cihad etmem." O ayrı meseledir. حضرت e dedi? Dedi, de, dedi, dedi, ben yani zaman savaş oluyor beni gönderin orada دے دی Demek ki, facir de olsa bir kalife madem şeriatı kaldırmış onu cihad etmek cuma kılmak cemaat kılmak ehli sünnetin sünnet matodudur. Çünkü şeytanın istediği ihtilaf satsın oraya. Onun için biz ehli sünnetteniz sünnet deniz. Cemaati مسلم Evet bu da ikinci üçüncü gelelim. Üçüncüsü kendisi için istediği iyilikleri Müslümanlar için de istemek. başına gelmemesini istediği kötülüklerin Müslümanlara da gelmemesini istemek, onları sevmeye, onlarla bir arada bulunmaya ve onlarla istişare etmeye gayret göstermektir. Bu çok önemli meseledir arkadaşlar. Üçüncü. Bunu yanımızda taşımamız lazım. Bunu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisten açılıyor O hadiste nedir? لَا يُؤْمِنُ أَحَدَكُمْ حَتَّ يُحِبَّ لِأَخِيهِمَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ Ne diyor ayıp? Bir kişi kendi için istediğini kardeşi için de istemedikçe iman etmiş olmaz. Ben de istiyorum, malım olsun. Ben de istiyorum, şöhretim olsun. Ben bunu seviyorum, bu benim olsun. Ne kadar bunu Ahmet Mahmut kardeşim istemedikçe benim imanım tamam olmaz. Mükemmel olmaz. Ölçü. Çok ince bir ölçüdür. Bu. İşte üçüncü bundan ibarettir. Musulmanları seveceğiz. Onun için biraz önce dedik çifri de olsa bile o çifre madem bilerek düşmemiş cehaletten düşmüş biz onu ataştan ataşa gidiyor bize el çekmek zorunda mıyız? Zorundayız. Çünkü bizi Allah nasıl kurtardı ataştan Onu da kurtarmak istiyoruz. Bizim en Bize düşmanlık yapsalar bile. He? Bizim bazı musulmanlar bize düşmanlık yapsa, bizim katlimize bile çalışsalar, biz onlara eğilik isteriz. Gerçek mu'min budur. Bunu kimden öğrendik? Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem. Bak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir bir örneğin vereyim. Mekke'den çıkıyor. Mekke'den çıkıyor. diyor ادمت tayif ediyor Çünkü Arap غلط مسئلہ نیور جائفہ درب یار مدا سند چل چورتر کریتھا عویم چیار اوم de tayif Ondan sonra O hepsi küçük şehirlerdi, itibarsız şehirlerdi. Onun için Kureyş diyor ki, Çıkariye'den niye birisine böyle muteberlere inmedi Muhammed gibi fakire indi? O kadar zengin adam var, niye vahiblere inmedi diyor. Taif'e gidip, Taif'te neyle karşılıyorlar araları? Ha? Çocukları salıyorlar Resulullah'a. Demiyorlar tamam, tebliğ ettin, sağ ol, git biz sana isticabet etmiyoruz. Çocuklar Resulullah'ın peşinden koşup taşlıyorlar onu. Mübarek ayağı kanıyor. Oturuyor zar zor Mekçe'ye dönüyor. Mekçe'ye dönerken de Mekçe'ye giremez. Amborga var üzerine. Giremez. Pasaportu yok. Ne yapacak? Mekçe'ye bir tanenin himayesi altında girecek. Yani bir şahıs kallavi bir şahıs Mekke'li onu iltice edecek. O diyecek evet bu benim Muhammed benim himayemin altındadır. Bak atalarının şehrine giremiyor. Onun himayesi altında iltice ediyor adama. O adam diyor tamam Muhammed bana aittir. Benim çölemci var diğer bu bana aittir. Ondan sonra giriyor. Bak bu halda geliyor Mekçe'den önce bir vadi var. O vadide bir siney nom Ondan sonra gözünü açıyor bakıyor önünde büyük azim bir melek. Ey Muhammed diyor ben Allah'ın elçisiyim sana. Ben dağların meleğiyim. Allah bana emretti ben senin emrindeyim. Emret bana Mekke'nin çi dağını birbirine yapıştırayım bütün Mekke'liler yok edin. Ne diyor Resulullah? Bak müşrikler. Taşlamışlar Taif'te. Mekke'ye giremiyor. Ne diyor? Hayır diyor. Ben umid ederim bunların nesillerinden muvahidler çıksın. Bu resmen kafirler. Biz cehaletten çifre düşmüşler. Ne yapacağız buna şefkat gözüyle bakacağız. Nasıl kendimizi, ailemizi, kardeşlerimizi kurtarmak istiyorsak bizimden cennet olsun. Bir dene la ilahe illallah dedi. isteriz cennet olsun. Ve لو hata yoldaysan. Allah'a dua ederiz o da bizimden olsun. Hatta bu değil. Hatta bu değil. Bütün insanlık cennet olsun. Yani onlar ataşta olması bizi ne, ne kazandırır? He? Yani cennette yer mi kalmaz bizi kazandırsın? Haşa vakef. Cennet o kadar büyüktür en son çıkana Cennette en son şahıs bir tane çıkar cennet cehennemden Rabbi Alemine diyor Dev Rabbi Alemin diyor git cennete gir. Ya Rabbi diyor cennete tercih şey, ben en son yer kalmamış. Git gir diyor. Ne kadar yer istiyorsun? Dünyada bu kadar bu kadar yer istiyorsun bir şehir kadarı. Evet istiyorum. Gider diyor sana o kadar olsun. Onun için Allah'ın cennetin arzu arzuh semavatul arz سونت بہ زینتم سا تھم تھرس نر چیشی جنت دعوت بزم دینس بدر ہر چیشی جنت دعوت سادہ چمت cennete girsin tam şeytanın ابو olmuş abu Cehildir لہب چر فرعر Bunlar tam buna diyenler kafir muharip savaş açmış sonuna kadar. Bir günde kim var? İşte batının şeyleri tam bize savaş açmışlar. Ama bir batıda bir tenesi var savaş açmamış. Musulmanlardan müsalimdir biz temenni ederiz o da İslamiyet'e girsin. Değil mi? Ama bu temenni etmeriz. Çünkü adam savaş atmış Müslümanların etini yemiş, kemiğini de kırmış. Onun için biz bütün insaniyete ehl sünnet olarak ne deriz? İslamiyet'e girseler. Herkes kurtarsın. Elimizden geldikçe yapacağız. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem amcesi için ne kadar çırpındı. Abu Leheb için, Abu Cehil için çırpındı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ama onlar ısrar ettikçe ettiler. Israr ettikçe ettiler. Ama ondan sonra Medine'de ayrıldı mesele. Resulullah bütün kafirler için dua ediyordu hidayet versin. Ama inmetül kufr Ubey, Ebi Cehil bunlar seni etmiyordu. Hatta örnek veriyordu. Namaz kılmayan dırdı cehennemde bulardandır. Ya işte شف خطلختر مرحمت لذتر ایڈ چیشی اسلامی دعوت رقن ظالم یوخت روکن شافرہ karşı bize savaş سان Etimizi, kemiğimizi kıran karşısında şefkat yoktur. Öldüreceğiz. Bak orada da var şefkat. Resulullah diyor, öldürürsen de aziyetten öldürme. Alayetme. İşkence verme. En kısa yoldan, vur kılıncı başını kes. Önce kolunu, bacağını, burnunu. Yoktur böyle şey. Savaşta en kısa yoldan öldürürsün. Öldürürken Resulullah diyor, hadiste İyi, iyi bir şekilde öldür. Keserken hayvanı güzel bir şekilde kes, aziyet vermeden. İşte bu önemli meseledir arkadaşlar. Evet ondan sonra bütün heri isteriz. Bütün herleri de musulmanlardan e, isteriz. Bütün şerleri de def olsun isteriz. Nasıl bir günde biz seviniriz. Bizim cemaatimiz iyi olsun, derneğimiz olsun, e, maddi durumumuz olsun, Kimse bizim adımız getirmesin. Başka gruplara saldırıyorlar. Bize ne demememiz lazım. Ne kadar ihtilaf etsek bir tanesiyle ona saldırıyorsalar düşman, onu tahtaya hedef koymuşsalar, biz onu, o da bizi hedef koymuş o Musulman, biz yine sevinmeziz o Musulmana karşı. Yine dua ederiz Allah kafirleri, zalimleri onun üzerine hakim kılmasın. Bizim matodumuz budur ehl sünnet. İmamımızdan öyle öğrendik. Dört imamdan da böyle aktarıldı bize. Şefkatliyiz. Ondan dolayı biz onlar için severiz. Bir de musulmanlara mücalese, bir de müşavara. Nedir? Yani onlar toplumuyla kalkıp otururuz, bir de istişara kimiyle yaparız? Musulmanlardan. Musulmanların haricinde İnsanlardan biz istişare yapmarız. Çünkü kim bizi sever, kim bize doğruyu söyler? Bizim gibi musulmanlar. Onun için bizim toplumumuz, dostumuz, bir musulmanın dostu kim olur? Müslüman olur. Bir musulmanın düşmanı kim olur? Din düşmanı olur. Yani ben musulmanım, dostum. Meclisimle katıla Meclisime katılan, ben onun meclisine katıran yani ben istişare ederken ona istişare ediyorum, o da musulman değil. Bu nasıl bir iddiadır? Böyle bir şey olmaz. Musulman, musulmanla olur? Musulman, musulmana müstişare eder. Musulman, musulman toplumuyla kalkıp oturur. Musulman, musulman toplumunun akıntısında gider. Bu hepsi nedir? وَلَا وَالْبَرَىٰ مَسَلَسِدْ دostluk dedik Müslümanlar olur bara dedik düşmanlık dedik کافirler olur bunları işte arkadaşlar bugün 3 mesele işledik inşallah e, diğer derslerde diğer dört meselemiz kaldı onlar da Allah'ın izniyle işleriz inşallah e, kısa kesmek istemedik çünkü bu itikat meselesi olduğu için Bizim hedefimiz kitabı bitirmek değil. Bizim hedefimiz bu meseleyi iyi fıkh edelim, iyi anlayalım hatta iyi amele sahip olalım. Yarım yamalık. Bir bir tarafını anlayıp o bir tarafı mübhem kalır ondan tarafa hataya düşmeyelim. Çünkü diğer gruplar şirke kadar niye düşmüşler arkadaşlar? Çünkü hakkıyla tevhidi anlamayan şeytan ciliş yapar. Biz onun için fıkhı hakkıyla her meselenin fıkhını bileceğiz. Şeytan giriş bize yapmasın. Bu çok önemlidir. Bak bunu her zaman bilelim. Bir şeyi öğrendin hakkıyla öğren. Bütün püf noktasını öğren. Bunu ne demektir? Şeytana bütün kapıları kapadın. Ama kaba taslak öğrendin, anlamı gelirsen şeytana bir kaç kapıyı araladın. Oradan sana giriş yapabilir. Ama her püf noktasını bilsen nereden giriş yaparsan Onun için alimlere şeytan ciliş yapamıyor. Onun için alimler hakkıyla Allah'tan korkanlardır. Onun için evliya evliyaullah oluyorlar. Neden? Şeytana kapıları kapatıyorlar. Evet. Allah hepimizi şeriatin doğru fıkhını bilip doğru anlamayı anlayanlardan eylesin. Hepimizi ve bütün Müslümanları سنت yaşamak سنت üzerine ölmeyi اللہ رب والحمد و رب العالمين سعید والسلام على سيد محمد نبينا محمد وعلى و صاحب اجمائین